tegabun suresi Bismillahi r rahim Göklerdeki ve yerdeki her şey Allahı tesbih eder. Mülk yalnızca onundur. Ham de ona mahsustur. O her şeye hakkıyla gücü yetendir. O sizi yaratandır. Böyleyken kiminiz kafir, kiminiz mümindir? Allah Yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yarattı. Sizi şekillendirdi ve şekillerinizi de güzel yaptı. Dönüş yalnız onadır. Göklerdeki ve yerdeki her şeyi bilir. Gizlediklerinizi de açığa vurduklarınızı da bilir. Allah göğüslerin özünü kalplerde olanı hakkıyla bilendir. Daha önce inkar edip de inkarlarının cezasını tadanların haberi size gelmedi mi? Onlar için elem dolu bir azap da vardır. Bu peygamberlerinin onlara apaçık mucizeler getirmeleri ve onların da bizim gibi insanlar mı bizi doğru yola iletecekmiş deyip de inkar etmeleri ve yüz çevirmeleri sebebiyledir. Allah da hiçbir şeye muhtaç olmadığını göstermiştir. Allah her bakımdan sınırsız, zengindir, övgüye layıktır. İnkar edenler kesinlikle öldükten sonra diriltilmeyeceklerini iddia ettiler. De ki hiç de öyle değil Rabbime and olsun mutlaka diriltileceksiniz sonra da yaptıklarınız size elbette haber verilecektir. Bu Allah'a kolaydır. Artık siz Allah'a, peygamberine ve indirdiğimiz nura, Kur'an'a iman edin. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Toplanma vakti için Allah'ın sizi toplayacağı günü düşün. O gün aldanışın ortaya çıkacağı gündür. Kim Allah'a inanır ve salih amel işlerse, Allah onun kötülüklerini örter ve onu içinden ırmaklar akan, ebedi kalacakları cennetlere sokar. İşte bu büyük başarıdır. İnkar eden ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar içinde ebedi kalmak üzere cehennemliklerdir. Ne kötü varılacak yerdir orası. Allah'ın izni olmaksızın hiçbir musibet başa gelmez. Kim Allah'a inanırsa Allah onun kalbini doğruya iletir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz bilin ki elçimize düşen sadece apaçık bir tebliğdir. Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır.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 Allah katında ise büyük bir mükafat vardır. O halde gücünüz yettiği kadar Allah'a karşı gelmekten sakının. Dinleyin, itaat edin, kendi iyiliğiniz için harcayın. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Eğer siz Allah'a güzel bir borç verirseniz, Allah onu size kat kat öder ve sizi bağışlar. Allah şükrün karşılığını verendir, halimdir, hemen cezalandırmaz mühlet verir. O gaybı da görünen alemi de bilendir, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.''